Şimdi arkadaşlar, cihadi bir harekette bulunması gereken esasları anlattık. Öyle değil mi? Neydi bunlar? Ehl-i sünnetin menheci üzerine olmak ve ehl-i sünnetin menhecini açıkladık. Genel olarak anlattığımız 8 tane madde 2 bölümden oluşuyordu. Birinci bölüm neydi? Kitap ve sünnete sarılmak. Yazar bunu farklı başlıklar altında inceledi. Son bölüm ise emri bir maruf. Kitap ve sünnete sarılmanın devam etmesi için, bozulmaması için, Cemaat fertlerinin birbirlerine iyiliği emredip, kötülükten birbirlerine ne yapmaları? Alıkoymaları. Şimdi bu defa, şimdi bu cihatta bulunması gereken esaslar, itikat, bir de bunun yanında veyahut da menheç, bir de bunun yanında cihatla ilgili bazı maddeler var. Yani sadece cihatla alakalı olan bazı maddeler var. Bu defa bunlara geçeceğiz inşallah. Cihat ile ilgili esaslar. Kitap ve sünnete sarılmak bu dini, sağlam temelleri üzerinde tutuyor. Ve mensuplarının oyuncağı olmasından koruyorsa, cihaz da onun ve Müslümanları içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlike ve saldırılara karşı korumaktadır. allah Teala bunu şu ayette bildirilmiştir. Anlıyorum ki biz peygamberlerimizi belgelerle gönderdik. İnsanların doğru hareket etmeleri için peygamberlere kitap ve ölçü indirdik. Pek olan ve insanlarla birçok faydesi bulunan demiri var ettik. Bu Allah'ın dinine ve peygamberlerine görmek, sizin yardım edenleri meydana çıkarması içindir. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür. İbn-i Teymi'ye şöyle der. Din ancak kitap, mizan ve demir ile ayakta durur. Kitap yol gösterir, demir ise onu destekler. Sevdikistan başımullah bu sözünü birden fazla yerde tekrar tamam. Şimdi e, burada yazar diyor ki, kitap ve sünnete sarılmak dini Tem sağlam temeller üzerine oturtur yani eğer bir grup kitap ve sünnete sarılmışsa onların dini nedir oyuncakların veya da dinle oynamak isteyenlerin abesinden korunmuş olur fakat bu sağlam temeller üzerine oturmuş temelleriyle oynamadan emin olunan din içeriden ve dışarıdan dinden rahatsız olan tehlikelere karşı korunabilmesi için farklı bir müesseseye ihtiyaç var o da nedir o da cihat müessesesidir. Şimdi bunu Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'deki şu haddi suresindeki ayetler çok güzel belirtiyor. Şüphesiz ki biz peygamberlerimizi belgelerle gönderdik. İnsanların doğru hareket etmeleri için peygamberlere kitap ve ölçü indirdik ve tek caydırıcı veslert olan aynı zamanda insanların da kendisinde faydası olan demiri indirdik diyor Allah Azze ve Celle. Demiri var ettik diyor. İndirdikten kasıt demiri yarattıktır. Şimdi burada dikkat ederseniz bütün peygamberlerin gönderildikleri üç tane şey vardır. Beyinat, yani apaçık delillerle gönderilmişlerdir. İki kitap, üçüncüsü ise ölçüdür. Peygamberlerin yanında, kitabın yanına ölçü verilmiştir. Şimdi beyinat ne demektir? Beyinat, insanlar iman etsinler diye Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerin yanında vermiş olduğu açık mucizelerdir. Veyahut da insanların üzerine hüccet daha çabuk olsun diye Allah'ın peygamberleriyle göndermiş olduğu bir takım mucizelerdir. Kitap neyi temsil eder? Kitap vahidir. Öyle mi? Vahiy bildiğimiz kitaplar ve vahidir. İnsanları yeryüzünün heva ve hevesinden kurtarabilmek için Allah Azze ve Celle'nin gökyüzünden pak bir şekilde arşının üzerinden hükümler indirmesi demektir. Neden Allah bir de peygamberlerin yanına ölçü vermiştir? Kitap yetmez mi sadece? İşte ölçü peygamberlerin sünnetidir. Ta ki insanlar... Kur'an'ı yani kitabı diledikleri gibi kafalarına göre anlamasınlar diye, isteyen istediği tarafa çekmesin diye Allah Azze ve Celle peygamberlere kitapla beraber aynı zamanda ölçü vermiştir. Bu bütün peygamberler için geçerlidir ve Allah bu mizan dediği şeyi, ölçü dediği şeyi, adaleti farklı farklı açıklar. Bazen peygamberlere biz bir peygamber göndermedik ki sadece Allah'ın izniyle itaat edilsin derler. Bazen der ki biz sana bu kitabı indirdik ki insanların ihtilaf ettikleri şeyleri onlara açıklayasın diye. Der. Bazen de böyle der ki kitap ve ne yaptık ölçüyü indirdik. Bazen de der ki kitap ve hikmeti indirdikler. Kitap, hikmet, kitap, ölçü, kitap, açıklama. Bunlar hep nedirler? Bunlar hep aynı şeylerdir. Ama Kur'an'da farklı isimlerle gelmiştir. Özellikle bizim Peygamberimizde hikmet diye gelir genelde. Kur'an biz sana kitabı ve hikmeti indirdik. O peygamber size hikmeti ve kitabı öğretiyor mesela. Evinizde okunan kitap ve hikmeti hatırlayın peygamberin hanımlarına. İşte bu hikmet veya ölçü, bu ayette olan ölçü veyahut da açıklama ne içindir? Kitabı insanlar kafalarına göre anlamasınlar diyedir. İsteyen istediği tarafa çekmesin diye yazıda olan bu maddeleri pratik olarak peygamber ne yapar? Pratik olarak peygamber bize gösterir. Bir de bunun yanında Allah azze ve celle ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle demiri indirmiştir, demiri. İmri i dediği gibi kitap ve ölçü insanlara ne yapar? Yol gösterir. Fakat demir ne yapar? Demir de o yoldan yamulanları, o yoldan kaçanları, o yola ihanet edenleri tekrardan yola getirmek için nedir? Tekrardan yola getirmek için demir şarttır. Zaten Allah Azze ve Celle'nin bütün peygamberlere indirdiğinden sonra demiri verdik demesi, demiri indirdik demesi bize şunu gösteriyor bütün peygamberlerin, bütün davetlerin demire ihtiyacı vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle insanın fıtratını çok iyi bildiğinden dolayı <gülüyor> kitap ve ölçü insanın fıtratına sadece yeterli değildir. Kitap ve ölçü insanın fıtratına yeterli olmuş olsaydı Allah Azze ve Celle demiri indirmezdi. Demek ki insanoğlunun iştikamet bulması için ara sıra kılıca da neyi vardır? Ara sıra kılıca da ihtiyacı vardır. İşte silahlı mücadele veyahut da kital veyahut da cihad dediğimiz şey buradan geliyor. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Umirtu en vukatil insan, hatta yeshrul la ilahe illallah ve anni muhammadan rasulullah. Ben insanlar Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun elçisidir. Buna şahid edinceye kadar ben insanlarla ne yaptım? Ben insanlarla savaşmakla gönderildim diyor Peygamberimiz. Boyistu ve neye deyisag ki bi seifi hatta ve la ben kıyametten önce Allah Azze ve Celle'ye ibadet edilsin ve ona şirk koşulmasın diye kılıçla gönderildim diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani anlayacağımız arkadaşlar nedir? Kitap ve ölçü insanları dengede tutar. Fakat insanların dengede devam edebilmeleri için. Ve fıtratlarında bozukluk olan, hastalık olanların sapmamaları için ne lazımdır bir de bunun yanında demir lazımdır. Çünkü Allah azze ve celle fıtratı çok iyi bildiği için fıtrata bir de demir göndermiştir. Bundan dolayı e, ne diyoruz biz bundan dolayı diyoruz ki aynı zamanda ayetin devamında bu Allah'ın dinine ve peygamberlerine yardım edenlerin meydana çıkarması içindir. Şimdi bak Burası çok önemli bir mesele. Demek ki cihat nedir? Demir nedir? Demir safları birbirinden ayıran, doğrularla yalancıların açığa çıkması için gerekli olan bir fabrika şeklindedir. Yani iyi maddelerle kötü maddeleri mesela demir sarraf gibidir. Nasıl ki sarraf, sahte parayı gerçek paradan böyle eline değer değmez anlıyorsa kitap ve ölçüyle insanlar saflaşırlar. Demir ortaya girdiği zaman insanların bu defa sahtesiyle doğrusu birbirinden ne olur? Saktesiyle doğrusu birbirinden ayrılır. Bak Allah ne dedi? Beyinat, kitap, ölçü. Sonra demiri indirdik ta ki kim Allah'a ve Resulüne gayben yardım ediyor aşka çıksın diye. Allah'a ve Resulüne yardım edenler. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bizim yardımımıza ihtiyacı var mıdır? Allah Azze ve Celle'nin bizim yardımımıza ihtiyacı yoktur. Zaten ayetin sonunda diyor Allah kuvvetlidir, güçlüdür. Ona dikkat çekiyor. Yani Allah'ın sizin yardımınıza falan bir ihtiyacı yok ama Allah doğrularla yalancılar birbirinden ayrılsın, müminlerin dereceleri yükselsin diye bir ne yapmıştır? Demir uvar etmiştir. E bakın İslam tarihinde hep böyle olmuştur. Mesela Uhud gününe bakın, Uhud gününe bakın, Bedir gününe bakın. Bedir gününde dileyen savaşa çıkıyordu, dileyen savaşa çıkmıyordu. Bedir gününde savaşa kendi işteyle çıkan insanlar ne oldular? Geçmiş günahları kendilerine affolunan Mağfur insanlardan oldular Öyle değil mi? Hatıb-ıbniye ve baltağının kıssasını düşünün Mesela bu insanlar diğer insanlardan ayrıldılar Dereceleri biraz daha yükseldi Uhud gününü düşünün Ordunun üçte işte biri döndü Münafıklar ne olmuş oldu? Münafıklar açığa çıkmış oldu 50 tane okçu itaatsizlik ettiyse haber içindeki hastalıklar ortaya çıktı Öyle değil mi? Bunlar hepsi neyin bereketiyle olan şeyler? Cihat menhecinin bereketiyle gerçekleşen şeyler Ondan dolayı cihat sadece böyle teoriyle veyahut da olsun olmasın diye bir şey değildir. Cihat kitap ve ölçünün vahin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dinin temelleri tevhidse tevhidin zirvesi de nedir? Tevhidin zirvesi de cihattır. Daha önce hatırlıyorsanız bir şey söylemiştik. Demiştik ki her çıkışın bir de bir inişi vardır demiştik. Hatırlıyor musunuz bunu? Şimdi İslam dininin temelleri tevhiddir. Bu tevhidin zirvesi nedir? Bu tevhidin zirvesi cihattır. Eğer insanlar bu zirveye çıkarken şu cihat noktasını tutturamazlarsa bu defa bu taraftan eseri safiline doğru aşağıya iniyorlar. Mesela düşünün bütün dedikani demir nedir? Demir insanları şeyden korur. insanların yoldan çıkmasını sağlar. Bu hem genel insanlar için geçerlidir hem de bu davaya öncü olan insanlar için geçerli olan bir şeydir. Mesela bakın diyelim şimdi Türkiye'de olsun piyasada veyahut da dünyanın birçok yerine cemaatlere bakın veyahut da yapılara, oluşumlara bakın. Tevhidle yola çıkmışlar fakat menheşlerinde cihad olmadığı için sadece davete ağırlık verdiklerinden dolayı bir dönem sonra Allah gerçekten onları esferi safiline düşürmüş. Yani başladıkları yerin tam başladıkları noktayı tekfir edecek şekilde davranmaya başlamışlar. Mesela bunun en güzel örneği de nedir? İhvandır. Öyle değil mi? Veyahut Allah için cihat etmediklerinden, vatan için cihat ettiklerinden dolayı aynısı olmuş. Bunun en güzel örneği Hamas'tır. Öyle değil mi? Yani cihat menheci dediğimiz gibi böyle hani eline silah alsın birileri toplansın vursun falan değil. Esaslarının belli olması gereken kitap ve ölçünün devamı olan, kitap ve ölçüyü devam ettiren bir menheçtir. Kur'an'ı bir menheçtir ve sarraf konumundadır. Doğrularla yalancıları, Allah ve Resulüne yardım edenlerle yardım etmeyenleri birbirinden sahte parayı, gerçek paradan ayır, sarrafın ayırdığı gibi ayıran bir müessese nedir? Cihat müessesesidir. Ve kitap ve sünnet tek başına ne değildir? Kitap ve ölçü tek başına yeterli olmuş olsaydı, özellikle söylüyorum bunu, Allah Azze ve Celle demiri ne yapmazdı? Demiri indirmezdi. Okuyalım. Bu bölümde Allah'a izniyle, İslam'ın devamı için cihadın gerekliliğini, Önemini ve amüze belirten bazı esaslar belirtecek. Bu esaslardan özellikle ilk beşi Allah-u Teala'nın kaza ve kadeye ile ilgili olarak <gülüyor> Müslümanların akidelerinin bir parçası durumundadır. Müslümanın kafirlere karşı mücadelenin esasını ve ciharın gayesini kavraması için bu esasları mutlaka bilmesi gerekir. Bu esaslara cihat akidesinin temelleri de değildir. O zaman bu esasları da önceki esaslar gibi ne yapıyoruz? Evet. Ezberliyoruz. Öyle mi? Yani önceki esasları ezberlemiş olmamız lazım. Öyle biliyorum madde madde başlıkları. Bu esaslarda ne yapıyoruz? Bu esasları da tek tek ezberliyoruz. Cihat için gerekli olan esasları. Müslüman veya kafir olsun her ordunun uğrunda savaşacağı amaçlara ve izleyeceği esaslara sahip olması gerekir. Bu nedenle manevi yönlendirme adı değişik olsa da değişikse olsa her ordunun belli başlı organlarından biridir. Bu organın görevi bu inancı askerlerin ruhlarına yerleştirmektir. Nitekim inkarcı ve layık ordular bile kendilerine şeytanın kurultularından oluşan bir akide belirlemişlerdir. allah Teala şöyle buyurur. Görmedin mi biz şeytanları o kafirler üzerine musallat ettik. Onları dünya kışkırttıkça kışkırtıyorlar. Şeytan kendi kavimlerinin diğer kavimlerden üstün olduğu ilke ve uygarlıklarını insanlar arasında yaymaları gerektiği, Toprağı ve milliyeti gerektiği gibi akide ve kışkırtmalar ile bu kafir askerleri savaşa sürüklemektir. Şimdi arkadaşlar, her ordunun mutlaka uğrunda savaşacağı bir itikadı vardır. Bu doğru mudur? Doğrudur. Hiçbir ordu itikatsız bir şekilde ne yapmaz? İtikatsız bir şekilde savaşmaz. Ve her ordu kendi askerine ne yapar? Her ordu kendi askerine bu itikadı vermeye çalışır. Mesela Firavun'un ve Firavun'un ordusunun itikadı neydi savaşırken? Bak, Firavun ordusunun bir itikadı vardı. Neydi? وَقَالَ الْمَلَأُوا مِنْ قَوْمِ فِرَعَوْنَا اَتَذَرُوا مُوسَا وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْاَرْبِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ Ey Firavun! Dediler, sen Firavun'u ve kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar. Seni ve senin ilahlarını terk etsinler diye serbest mi bırakıyorsun dediler. Ve bu şekilde ne yaptılar? Bu şekilde Firavun'a karşı kışkırttılar. Yani Musa'ya karşı Firavun'u kış yani mesela Firavun'un ordusu kafir bir ordu olmasına rağmen neydi düşünceleri? Musa bizim ilahlarımızı ve bizim ilahlarımızın temsilcisi olan Firavun'u ne yapamaz? Bırakamaz dediler. Mesela Yahudilerin kendilerine göre bir itikadı vardır. Bu itikadı nedir? Allah Azze ve Celle'nin daha önceden onlara bahşetmiş olduğu bir güzellik vardır. Ve huve faddleikum alel alemin. Allah size alemlere ne yapmıştır? Üstün kurmuştur. Şimdi Yahudiler Allah tabi sonra onları alçalmıştır. Maymunlar onun dese de onlar hala yeryüzünün en seçilmiş halkı olduklarını iddia ederler ve biz yeryüzünün en seçilmiş halkı olduğumuzdan dolayı derler bütün herkes bize köle olmak zorundadır derler. Bu böyledir. Dünyanın kanunudur derler. Ve Fırat arasının arasında olması lazımdır. Bize olması lazım, bizim olması lazımdır derler. Ve bak bu uğurda yıllardır ne yapıyorlar? Bu uğurda yıllardır savaşıyorlar. Amerikalıların da kendine göre bir itikadı var. Amerikalıların itikadı nedir mesela? Amerikalıların itikadı yeryüzüne demokrasi gelmelidir. Yani askere verilen itikat budur. Yeryüzüne ne de gelmelidir, demokrasi gelmelidir. Terörizm yeryüzünden kalkmalıdır. Ondan sonra e, her ülke bizim ülkemize gibi haklar ve özgürlükler olmalıdır. Bak asker kendisi bu kendisine verilen itikadı çiğnemesine rağmen eğer askere cihatla ilgili itikadı oturttuğunuz zaman gözü kapalı adam savaşa giriyor. Yani onun için şey ne diyor? manevi yönlendirme çok önemlidir. Bak tekrar söylüyorum. Eğer siz bir orduya düzgün ve güzel bir manevi yönlendirme yapabilirseniz, verdiğiniz esasları kendiniz şeydeterseniz bile Amerika'nın demokrasiye yaptığı gibi yani demokrasi küfür de olsa Amerika kendi söylediğiyle kendi çalışıyor. Buna rağmen Amerikan ordusu bu uğurda ne yapıyor? Amerikan ordusu bu uğurda çarpışıyor. Ebu Süfyan'ın da kendine göre bir itikadı vardı. Mesela o gününden ne diyor? Huber yüceldi diyor. Peygamberimiz diyor Allah en yüce olandır. Öyle değil mi? Bizim için uzza vardır diyor. Sizin için izzet yoktur diyor. Sizin bir ilahınız yoktur diyor. Peygamberimiz nedir? Allah bizim Mevlamızdır. Sizin Mevlanız yoktur diyor. Bak Ebu Sıfyan oraya gelmiş savaşmış. Ee, ama ne değildir? Boş yere gelmemiş. Yani hani gidelim savaşalım Muhammed'i öldürelim. Tamam sebep budur. Fakat bu sebebi onu iten ne vardır? Mutlaka ona o ruhu veren bir itikadın olması nedir? Şarttır. Mesela kadınlar orada ne yapıyorlar? Bedir gününde olanları hatırlatıyorlar sürekli onlara. Yani o şiirleri okuyorlar sürekli. Ta ki askeri ne yapsınlar? Ta ki askeri kışkırta bilsinler. İşte bunun gibi İslam itikadı da ordusuna verilmelidir. Yani eğer bir ordu cihat ediyorsa veya bir ordu cihada hazırlanıyorsa mutlaka bu orduya İslam itikadı, İslam'ın ne için cihad ettiği bu orduya düzgün bir şekilde verilmelidir. Yoksa bu ordunun cihadı ne olur? Bu ordunun cihadı teşela uğrar. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki, yani biz o şeytanlara kafirlere musahat ettik, onları kışkırttık, kışkırtıyorlar diyor. Şeytan kafirlere Müslümanlara doğru ne yapıyor? Kışkırtıyor sürekli. Mesela Bedir Gündüzünün ve izyen alhumü şeytanu amalhum, ve qala la galib alakumu yolla min alnas, ve inni jarulakum. Şeytan o gün onlara dedi ki, o amellerini süslü gösterdi müşriklere. Dedi ki siz çıkın savaşa, hiç kimse size galip gelmeyecektir dedi. Ben de sizin komşunuzum, yanınızdayım, safınızdayım, merak etmeyin dedi. Ne zaman ki iki ordu karşılaştı, şeytan dönüp onlara dedi ki, ayaklarının üzerine gerisin geriye döndü. Ben sizin görmediğinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkuyorum. Şüphesiz ki Allah e, şeydir. Şiddetli şekilde ceza verir dedi ve şeytan gitti. Şeytan herkesi bu şekilde yani bir şekilde kışkırtıyor. Kendi itikadında kışkırtıyor. İslam'da kışkırtma yoktur. İslam'da ne vardır? Teşvik vardır. Teşvik cihada teşvik vardır. Ya eyyühen Nebiyü harb el müminîne alal Ey Allah'ın peygamberi müminleri savaşa teşvik ediyor. Allah Azze ve Celle. Müminleri kitale teşvik ediyor Allah Azze ve Celle. İslam'da da bunun gibi ne vardır? Cihada teşvik vardır. Şeytan nasıl kışkırtıyorsa kendi düşmanlarını savaşa. İslam'da da Allah'ın aziz olduğu, Allah'ın bizi koruduğu, meleklerin bizi koruyacağı, yardım geldiği zaman Müslümanlara neler kazandıracağı, şehit olunduğu zaman şahadetin faziletleriyle ne yapmıştır Allah Azze ve Celle? Cennetler. O mücahitlere hazırladığı cennetler ve cennetlerin vasıflarıyla teşvik etmiştir mücahitleri bir şeylere. İşte bu nedir? Bu teşviktir. Teşvikten önce demek ki ne var İslam'da? İki tane aşama var mücahide verilmesi gereken. Birincisi İslam itikadıdır. Biz ne için savaşıyoruz? Kimin için savaşıyoruz? Bu verilmesi lazımdır. Amacımız ve gayemiz nedir? Bunun orduya güzel bir şekilde verilmesi lazımdır. İki, bu amacın devam edebilmesi için, bu defa ne lazımdır? Bu defa teşvik lazımdır. Teşvik de nedir? Teşvik de dediğimiz gibi ya Allah yardım ederse, zafer olursa neler? Bunun yanında şehadet gelirse nelerin olacağını ne yapmak lazımdır? Müslümanlara hatırlatmak lazımdır. Bu şekilde onları cihada teşvik etmek lazımdır. Mümin ve kafir her ordunun sahip olduğu bu akıllara bir kalıba dökülmekte ve askerlere verilmektedir. Bu kalıp ise savaşan askerin haklı olduğundan ve düşmanın batıl yolda olup kendisine karşı savaşması gerektiğine inanmasıdır. Hüzeybi'ye günü Ömer Ömer ibn Hattab radiyallahu anh resulullah'a sallallahu sellem, şöyle demiştir. Biz hak düşmanımız ise batıl üzerinde değil midir? Resulullah sallallahu sellem, bu sözü üzerine ona evet diye cevap vermiştir. Katiller de kendilerinin hak üzere olduğuna inanırlar. Allah-u Teala şöyle buyurur. Dediler ki bu ikisi ancak birer büyücüdür. Büyüleriyle sizi hem yurdunuzdan çıkarmak ve hem de sizin en üstün olan dininizi ortadan kaldırmak istiyorlar. Müslümanlar olarak bizlerin cihaz Şimdi bizim e, burada da nedir? Burada da her ordunun kendisine hak olduğuna inan, inandırılması lazım. Eğer siz bir orduya... işte burada da Allah Azze ve Celle neyi göndermiştir? Beyyinatı göndermiştir. Açık mucizeleri göndermiştir. Ne için göndermiştir insanlar? Peygamberlerin haklı olduğuna inansınlar diye açık beyineler gelmiştir. Aynı şekilde cihad esnasında da siz ordunuzu bir defa neye inandıracaksınız? Ordunuzu inandırmanız gereken bir tane esas ordunun kesin haklı olduğunu. Bak Firavun şeyleri bile sizin üstün olan dininizi ortadan kaldırmak için geldi diyor e bunlar. Ondan dolayı e, müşrikler mesela ne diyordu Ebu Ceyl Bedir gününde? Ne zaman ki diyor onlar dediler ey Allah'ım eğer bu hak ise kendisine hak olduğundan emin Ebu Cehil. Yani ben hakım diyor da orada. Hani eğer bu hak ise yani Muhammed'inki ki hak ise başımıza gökten şey yağdır, Başımıza gökten taş yağdır diye Allah Azze ve Celle ne yapıyorlar dua ediyor Veya bize elin verici bir azap gönder diyorlar. Ondan dolayı cihad eden ordunun da ne yapması lazımdır? Kendi taraftarlarını kesin bir surette hak olduklarını şey yapması lazımdır, inandırması lazımdır Ömer bin i Hattab'ın peygamberimize gelip de işte biz hak değil miyiz diye e, peygamber aleyhissalatü vesselam'a söylemiş olduğu gibi peygamberimizin de ona evet dediği gibi Müslümanlar olarak bizlerin cihaz gibi ilgili olarak hak edilir <gülüyor> allah Teala insanları yarattı ve peygamberleri aracılığıyla şer'i olarak kendisine ibadet etmelerini emretti kimileri iman etti kimileri ise küfür etti Böylece insanlar, müminler ve kafirler olarak bölündüler. Sonra Allahu Teala iki tarafı da birbirine mutsavat etti ve şöyle buyurdu: "Bir de bakalım sabredecek misiniz diye bazınızı, bazılarını sile yaptık." Allahü Teala sinirli ve kaderi gereği kafirleri müminlere mutsavat etmiştir. Bu kafirler müminler için sile olmakta ve onlarla savaşmaktadırlar müminleri ve kafirlere mutsavat etmiştir. Müminler ise onları ibadet yapmaktadır. Bunu reddedenlere karşı ise Allah'ın kelimesinin en üstün olması, dinin sıvamının Allah'ın olması ve ibadetin de sadece yeryüzünde ortağı olmayan Allah'a yapılması için savaşırlar. Müminlerin kafirlere karşı mücadelesi, La ilahe illallah akidesinin gerçekleşmesi içindir. Bizim cihat hakkındaki akademizi bize kim açıklayacak? Bir ayetle. Fitne kalkıp, din yanılır Allah'ın oluncaya kadar onlarla ne yap diyor Allah Azze ve Celle? Savaş diyor. Ne lazımdır o zaman? İslam itikadı ne için cihad eder Müslümanlar? Yeryüzünde şirk kalmasın. Bunun açıklaması nedir? İnsanların tümü Allah'a ibadet etsinler diye Müslümanlar ne yaparlar? İnsanların tümü Allah'a ibadet etsinler diye Müslümanlar cihad ederler. İki, ne olsun? Otorite din Allah'ın olsun. Yani otorite zaten Allah'ın fakat o bölgede yaşayan insanlara Allah'ın hükümleriyle hükmedilsin diye, otorite Allah'ın olsun diye onlarla ne yapıyor diyor Allah Azze ve Celle? Onlarla savaş diyor. Ondan dolayı biz de diyoruz ki, La ilahe illallah kelime manası neydi? Allah'tan başka ibadete hak eden bir ilah, bir mağbud yoktur. Yani la ilahe illallah manası ne demektir? Şudur, yeryüzünde ibadette Allah'ın birlenmesi demektir. Cihad akidesi nedir? Cihat akidesi de insanlar Allah'a ibadet etsin, Yeryüzünde şirk kalmasın ve otorite sadece ne olsun otorite sadece Allah'ın olsun. Bak ikisini karşılaştırdığınız zaman aynı manalar farklı cümlelerle ifade ediliyor. Birine la ilahe illallah diyoruz, birine ibadet şirkin nefi diyoruz. Ondan dolayı la İslam cihadı nedir? İslam cihadının temel itikadı budur. La ilahe illallah'tır. Onun açıklaması da yeryüzünde Allah'tan başkasına ibadet edilmesin diyedir. Şimdi yalnız la ilahe illallah'ın yanında Dikkat ederseniz bir de Allah Azze ve Celle dinin sadece Allah'a ait olmasından bahsediyor. Bu da neyi gösterir bize? Yeryüzünde sadece Allah'a ibadet edilebilmesi için şer'i bir düzenin olması gerektiğini, otoritenin orada Allah'a verilmesi gerektiğini ve bu ikisinin arasında sıkı bir bağlantı olduğunu bize ifade ediyor. Ne kadar Müslümanlar güçlü olurlarsa olsunlar, ne kadar Müslümanların imkanları olursa olsun, eğer şer'i bir devletleri yoksa sığınacakları ve gölgesinde, kendilerini kafirlerden koruyacakları bir imamları yoksa eğer Müslümanların, o zaman nedir? Bu Müslümanlar dinlerinde fitneye düşmekten hiçbir zaman emin değillerdir. Ne diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede? اِنِ hukmu illa لِلّٰهِ اَمَرَا اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. O size kendisinden başkasına ibadet etmenizi yasaklamıştır diyor Allah Azze ve Celle. Bak hüküm Allah'ındır, ondan başkasına ibadet etmeyin. Hükmün Allah'a verilmesiyle sadece Allah'a ibadet edilmesi arasında çok ciddi ne vardır? Çok ciddi bir bağlantı vardır. Yeryüzünün hiçbir aşamasında Müslümanlar devlet olamadıkları zaman, şer'i bir düzen kuramadıkları zaman ne yapamamışlardır Müslümanlar? Allah'a hakkıyla ibadet edememişlerdir. Veyahut da mutlaka dinlerinde birileri onları fitneye düşürmüştür. Bundan dolayı işin ibadet boyutunu ne yapar? İşin ibadet boyutunu beyinat, kitap ve ölçü ifade eder. İbadet boyutunu. İşin ibadetin devam etmesi ve sürekli olması boyutunu ne yapar? Şer'i devlet yani kılıç. Allah'ın demiri indirmesini ne yapar? Allah'ın demiri indirmesi ifade eder. Ondan dolayı nedir? Müslümanların itikazında bu olmalıdır. Yani tamam biz bir devlet kuracağız ama ganimet elde etmek için değil. Biz savaşacağız ama işte elimize cariye geçirmek için değil. Biz savaşacağız işte yeryüzünde bazıları dediği gibi adil bir düzen kurup işçilik sistemini kaldırmak için falan değil. Biz ne için savaşacağız? Sadece bütün insanlar Allah'a ibadet etsinler diye. İşte aslında ihlas da budur. La ilahe illallah'ın diğer ismi zaten nedir? İhlas kelimesidir. Yani insanın kendi ruhunu Allah'ın isteklerinde yok etmesi demektir. Savaşacağım, öleceğim ama bana hiçbir çıkar olmayacak bunun. Sadece kimin için yapacağım ben bunu? Sadece ve sadece Allah rızası için ben bunu yapacağım. Ondan dolayı bu itikadın, Müslüman'a güzel verilmesi lazım. Yoksa Allah muhafaza. Temelinde bu itikat olmayan cihat, kan da gitse, mal da gitse, ırz da gitse, boş bir cihattır. Sahibine ne olmaz? Sahibine hiçbir şekilde ecil olarak dönmez. Sadece insana yorgunluğu kalır. Resulullah sallallahu ve sellem şöyle Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu şialet edinceye kadar insanlarla savaşmakla emin olun. Başka bir hadiste ise şöyle geçer. Siyaretin koklasına yakın kılıçla göndereceğiz. Ta ki sadece Allah'a ibadet edilsin ve ona ortak koşulmaz. Bu iki hadisle konunun içerisinde belirttiğimiz gibi nedir? Bu iki hadisle konunun içerisinde belirttiğimiz gibi cihat akidesinin farklı bir şekilde demir, özellikle demirin farklı bir şekilde yansıtılmasıdır. Ama demir de ne için kullanılır? Kelime-i şehadet için ve yeryüzünde sadece Allah'a ibadet edilsin diye. Burada son bir mesele var arkadaşlar bilmemiz gereken yeryüzünde cihadın gerçekleşebilmesi için Allah Azze ve Celle dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de bazı aşamalardan bahsediyor. Sürekli Kur'an'da اَلَّذِينَ آمَنُوا ve وَجَاهَدُوا ve diyor Allah Azze ve Celle iman edenler, hicret edenler ve cihad edenler diyor Allah Azze ve Celle cihadın gerçekleşebilmesi için aslında ben isterdim talep ederdim ki bu üç mesele Şeyin içerisinde, yani en başta bunlar zikredilsin. İman, hicret ve cihat meselesi. Cihatın yeryüzünde gerçekleşebilmesi için önce iman eden bir topluluğa ihtiyaç vardır. Her şeyin başı, esası iman eden bir topluluktur. İman eden bir topluluğu oluşturamadığınız zaman, ondan sonra gelecek olan veya sağlam iman, sağlam akide üzerine oturmuş bir topluluğu oluşturamadığımız zaman, cihatın kalan kısmı da nedir? Boştur. Cihadan kalan kısmı insanlara bir fayda sağlamayacaktır. İman eden insanlar oluştuktan sonra bu defa hicret etmeleri gerekir. Bu insanların hicret etmeleri şarttır. Yani gerekli olan sıra budur. İman edecek, hicret edecek. Şimdi hicret edecek diyelim adam. Hicret edecekten kasıt illaki adam memleketi terk edecek başka bir yere gidecek diye değil. Aslında hicretin içerisinde çok güzel bir mana vardır. Hicretten kasıt kişinin Malı, mülkü, dünya hayatını bir kenara elinin tersiyle etmesi ve müşriklerden tamam hesaplarını ayırması demektir. Öyle değil mi? Eğer insan bunu ne şekilde yapabiliyorsa yapsın, diyelim bugünkü imkanlar değişti, artık böyle devenin üstüne binip istediğin ülkeye gidemiyorsun. Yani bir ülkeye gidebilmen için, mesela toplu olarak iman edenlerin bir ülkeye gidebilmesi için o ülkenin izin vermesi lazım, vize lazım, pasaport lazım, yol masraf bir sürü tantanası var yani pek de böyle makul de görünmüyor yani. Mesela diyelim düşün Türkiye'den bir milyon insan veya yüz bin insan bir ülkeye gidecek. Öyle kolay kolay hiçbir ülke özellikle şu dönemde kimse ne yapmaz böyle bir topluluğa müsaade etmez. Yani cihad edeceğiz biz, şer'i devletimizi kuracağız, işte biz geliyoruz falan. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Allah dilerse olur tabii o ayrı bir mesele. Hafizim o zaman ne yapmamız lazım burada? Hicret meselesini bizim kendi içerimde yaşadığımız döneme en makul şekle uydurup insanlara vermemiz lazım. Yani hicret, sonuçta hicret şart. Hicretsiz bu iş ne olmaz? Hicretsiz bu iş olmaz. Öyle bir iman eden topluluk yetiştirmemiz lazım ki dünya hayatını elinin tersiyle çok rahat edebilecek. Yani bir defa öyle bir yetişecek ki tarz olarak dünya gibi bir derdi olmayacak. Ya benim bir evim olsun, benim bir işim olsun, benim bir arabam olsun, benim bir işte çocuğumun şu olsun, bunu olsun Adamın böyle bir düşüncesi olmayacak bir defa. Böyle bir terbiye üzerine yetişerek. Yani dünya hayatını elinin tersiyle itmeden hiç böyle bir terbiye almayacak. Yani yaşadığı ortamda böyle bir şey görmeyecek. Daha sonra yaşadığı ortamın içerisinde vela ve berayı yeri geldiği zaman o kadar kat'i bir surette uygulayacak ki bir insan uyguladığı vela, bera ile ne olacak? Saflar tamamen birbirinden ayrılacak. Bu da neyle olur? Netlikle olur. İtikattaki netlikle. Yani kıvırmadan Hiçbir şey yapmadan, bak bu tabi her zaman dediğimiz gibi ahlaksızlık değildir. Yani ahlaksızlık ayrı bir olaydır. İtikattan net olmak nedir? İtikattan net olmak ayrı bir olaydır. Bu şekilde insan icreti gerçekleştirebilir. Veya iman eden kardeşlerini kendi ailesine, eşine, annesine, babasına, küfrü imana tercih edenlere, tercih ederekten kendi icretini bu şekilde gerçekleştirmiş olabilir. Belki icret İstanbul'un bir mahallesinden kalkıp başka bir mahallesine taşınmaktır. Yani eğer o şekilde insan saflarını herkes kendi nispetinde saflarını ayırıyorsa olabilir. Yani anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Bir yere gidemiyorsun diye, e, icret olmayacak diye bir kaide yok. Bir yere gidemiyor olabilirsin. Fakat ne olması lazım? İcreti bir şekilde gerçekleştireceğiz. Artık herkes kendi şartlarına göre hicreti ne yapacak gerçekleştireceğiz. Üçüncü madde cihattır. Ondan sonra ne gelir? Ondan sonra cihat gelir. Yoksa bunun adı ne olmaz? Yoksa bunun adı cihat Hiçbir şekilde bu hareketin adı cihat olmaz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de mutlaka Allah iman edenler, hicret edenler ve cihat edenler diyor. Ha cihadın cihat olabilmesi için işte yazarın demiş olduğu ne lazımdır? Yazarın dediğinden önce bir şey daha lazımdır. Cihat cihat olamadan önce iman eden insanları toplayan bir cemaatin olması lazımdır. Cemaat olmadan hiçbir şekilde ne olmaz? Cemaat olmadan hiçbir şekilde cihat olmaz cemaatin cemaat olup iman eden topluluğu cihada sürükleyebilmesi için itaat edilecek bir emir olması lazımdır. Eğer itaat edilen bir emir olmazsa onun bayrağının altında toplanan onun arkasında insanın kendini koruduğu bir emir olmazsa Resulün yeryüzündeki halifesi olmazsa o zaman o cemaat ne kadar cemaat olsa onlar ne yapamazlar? Onlar cihat edemezler. İman eden topluluk iman eden topluluğun kendi şartlarına göre cihat etmez, icret etmesi, hicret eden bu insanların cemaat olması ve bu cemaatin kendisine itaat edilen bir emre ne yapması lazımdır? Bağlanması lazımdır. Ha bunlar hepsi, zaten yazarın bahsettiği itikat iman bölümüne dahil. Bu her şeyin başı, sadece cihadın başı değil. Yani itikat, hatta biliyorsunuz, yani itikat, ihlas sadece Allah için, Allah'ın dilediği e, esaslar doğrultusunda hareket etmek, Helaya giderken bile geçerli. Öyle değil mi? Bütün amellerde geçerli olan bir şey. Cihat'ta nedir? İslam'ın zirvesine bu geçerlidir. Yalnız menheç olarak bunu bizim çok iyi etmemiz lazım. Yoksa Allah'ın Resulüne çizmiş olduğu plana ve programa muhalefet etmiş oluruz. Siz zannediyor musunuz ki? Resul işte böyle rastgele olaylar oldu. Birileri iman etti, birileri işkence yaptı, dayanamadılar. Memleketlerinden çıktılar, gittiler. Ondan sonra şey yaptılar... Gittiler ondan sonra Allah cihadı emretti geldiler. Zannediyor musunuz ki burada bir sıralama, burada bir hikmet, burada bir işte, e, burada bir el oynamıyor, bir terbiye yok. Böyle mi zannediyoruz biz? Böyle değil. Bunlar hepsi ağzından zehrene kadar Allah Azze ve Celle'nin planı ve ikmeti doğrultusunda gerçekleşmiş şeyler. Bir topluluğu iman ettiren Allah, kafir olan topluluğu iman eden topluluğa ne yapmıştır? Musallat etmiştir bu defa. Bu Allah'ın kaderi, bak burada okuduğumuz şey Allah'ın kaderi gereğidir, bir plan çerçevesindedir. Rastgele kafir gelip mümine musallat olmamıştır. Allah mümini terbiye etsin diye, sadıklarla yalancıları birbirinden ayırsın diye ne yapmıştır? Kafiri mümine musallat etmiştir. Kafir mümine musallat olduktan sonra bu defa Allah mümine demiştir, itikadını ortaya koy. Açık açık saklama yok. وَاَنْزِلْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ Yakından akrabalarını uyar. وَيَوْتَ اَيْنَ bir اَبِيْ Kalk insanları uyar. Anlat artık insanlara demiştir. İnsanlar anlatırsa bu defa şeytanı kafirlere musallat etmiştir. Kışkırtmıştır. Saldırın. iyice saldırın diye. Bu şekilde bu saldırılarla Allah'ın hoşuna gitmese bile iman eden topluluğu ne yapmıştır Allah? Terbiye etmiştir. İman eden topluluğu terbiye ettikten sonra bunlara iyice netleşin demiştir. Bunlara iyice size şey olsun. Kışkırın demiştir, saldırın demiştir. Bunları terbiye etmek için ve iş icrete gelsin diye bunu yapmıştır. Daha sonra Allah bunlar için ne yapmıştır? Bunlar için bir toprak seçmiştir. Ve bunları Medine'ye hicret ettirmiştir. Medine'ye hicret ettirdikten sonra, şartlar yerine geldikten sonra he, bu insanlar terbiye dönemini geçtiler. Nefsi bir erittiler bu insanlar. Dünya malını da ellerini ettiler. Nefisler temizlendi ya, hani Allah... Fıskından, fucurundan nefsi bunlar temizlediler. Çektiler, aldılar. Şimdi cihat edin demiştir. Öyle mi? Bir daha cihatla bu defa münafıklarla, hicret darında var olan insanlarla, yeni çıkan insanlarla müminleri birbirinden ne yapmıştır? Müminleri birbirinden ayırmıştır. Ondan dolayı iman, hicret, cemaat, emir ve cihat. Bunlar birbirlerinden ne yapmazlar? Bunlar birbirlerinden ayrılmazlar. Böyle mesela diyelim ki bir adam düşünün. Diyor ki biz cihat edeceğiz. Yani cihat mutlaka şarttır diyor. Bir cemaat yok. Bu yalancıdır. Niye? Çünkü cemaat olmadan cihat olmaz. Tek başına mı cihat edeceksin? Amerika'ya, İsrail'e, Avrupa'ya hepsine tek başına veya bugün buradaki mürtetlere tek başına mı kafa tutacaksın? Mümkün değil. Ha biz tamam cemaat var cihat edeceğiz diyor ama emrine itaat etmiyor. Bu da yalan söylüyor. Çünkü bu Allah Azze ve Celle'nin sünnetidir değişmez. Cihadı isteyen adam cemaat olacak... Aynı zamanda ne yapacak? Cemaat olduğu emire de itaat edecek. Eğer böyle olursa cihat olur. Yoksa bunun adı ne olur? Bunun adı kuruntu olur. Başka da bir şey olmaz. Cihat şeyli gerçekleştirmenin yoludur. allah Teala bu dünyanın imtihan yeri olmasını, kıyamet gün kendilerine karşılıklarını vermek üzere kullarının burada imtihana tabi tutmayı dilemiştir. allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dileseydi elbette onlardan intikam alırdı. Bunun böyle olması, kiminizi, kiminizi denemek içindir. Allah yolunda özürlendiler gelince, onların amellerini asla boşa çıkarmaz. Ve işte böyle, sana Arapça bir Kur'an verdik ki, Mekke halkını ve etrafındakilere uyarasın ve hakkınla hiçbir şüphe bulunmayan Kıyamet gününün dehşetiyle korkutasın. Bir fırka cennette, bir fırka da cehennemde <gülüyor> Eğer Allah dileseydi, bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Lakin o dilediğini. Rahmetine koruyor. Zalimlere inceden bir dost vardır, sele bir yardımcı. Müminler ve kainatlər hepsi de Allahu Teala'nın kullarıdır ve ona boyun eğmek zorundadırlar. Onlar hakkında adalet ile onlar hakkında adalet ile hükmeder. Biz onun kaza ve kaderine iman ederiz. Hikmetinden şüphe etmeyin ve şer'i emirlerine boyun eğeriz. İnsanlar yaptıklarından sorumludurlar. Allahu Teala ise yaptıklarından sorumlu değildir. Şimdi arkadaşlar burada da neyi öğreniyoruz biz? Burada da şunu öğreniyoruz. Yani müminlerin gerçekten şuna iman etmesi lazımdır. Yani bazen insan buna iman noktasında sorun yaşıyor. Özellikle konuşmalardan ve duyulan sıkıntılardan bu anlaşılıyor. Allah Azze ve Celle kaderi gereği bir grubun iman etmesini, bir grubun kafir kalmasını istemiştir. Yani feriqen heda ve feriqen hakkı aleyhimu Bir grup imandadır, bir grup küfürdedir. Men yehdillâhu fehuvel muhtedih. <gülüyor> Allah'ın hidayet ettikleri doğru yolu bulanlardır. Allah'ın hidayet etmeyip saptırdıkları bunlar ise husrana uğrayanlardır. Bir grup Allah dostu olmayı tercih edecektir. Bir grup şeytanın dostu olmayı tercih edecektir. Bunu Allah Azze ve Celle insanlığı yaratmadan önce Adem'in zürriyetini şöyle bir sırtından çıkarmıştır. Siz cennete, siz de cehenneme demiştir. Cennete ve cehenneme gideceklerini yapmıştır Allah Azze ve Celle? Belirlemiştir. Çünkü o ezeli ve öncesi olmayan ilmiyle kimin ne yapacağını zaten ne yapıyordu, kimin ne yapacağını zaten biliyordu. Ondan dolayı dünyaya geldiğimiz zaman bu kazaya ve kadere iman etmemiz lazım. Allah Azze ve Celle bir grubu iman etmesini istemiştir, bir grubu kafir kalmasını istemiştir. Ve en önemli nokta, iman edenlerin iman etmesine de bir şeyleri vesile kılmıştır. Küfür edenlerin kafir kalmasına da bir şeyleri vesile kılmıştır. Bu çok önemli bir nokta. Ve bu ikisini de birbirine musallat etmiştir, birbirlerine imtihan etmiştir Allah Azze ve Celle. Kıyamet gününde bu imtihanın karşılığını insanlara verecektir. Yani bu nasıl olur? Mesela soru sorulduğu zaman hepimiz şunu biliyoruz. Bir grup hidayete ermiştir, bir grup kafir olmuştur. Allah kime hidayet etse hidayet etmese kafirdir. Bir de şu var. Allah Azze ve Celle tamam, insanları iki grup yapmıştır. Yazarın dediği gibi birbirine musallat etmiştir. Ta ki kıyamet gününde karşılıkları versin ama... Allah'ın hidayet ettiklerini hidayetine de bir şey vesile kılmıştır. küfür edenlerin küfrüne de bir şey vesile kılmıştır. Hidayet edenlerin hidayetine ne vesile olur? Kimin hidayetine bir tane cd vesile olur. Benim hidayetime vesile olduğu gibi. İnşallah mümin olduğumuza inandığımız için bir cd benim 750 bin liralık, 500 bin liralık bir cd benim hidayetime vesile oldu. Bak onca sene okuyorduk, Allah gözümüzü açmamıştı. Ama Allah Azze ve Celle bir cd gönderdi ya bir cd. Yani o da üstün üstü çizikti çizimle. CD'm hala duruyor bende zaten. O CD'yi Allah hidayetime vesile kıldı. Birine bir kaset verir, o kaset onun hidayetine vesile olur. Birine bir söz söylersin. Ey Musab nereden geldin nereye gidiyorsun dersin. Allah Azze ve Celle o kelimeyi ona ne yapar? Onun hidayetine vesile kılar. Öbür taraftan önemli olan nokta aynı şekilde Allah kafirin küfürde kalmasına da kafirin dalalette olmasına da bir şey vesile kılar. Kimisindeki cehalettir. Allah cahilliklerinden dolayı kafir kalmalarını ister. Kimisininki nedir? Kimisininki ise saptırıcı alimlerdir. Allah saptırıcı alimlerle ne yapar? Allah saptırıcı alimlerle onların küfürde kalmasını ister. Kimisininki inattır. Kimisininki dalga geçmedir. Kimisininki lakayıtlıktır Kimisininki kibirdir. Bunlar hep Kur'an'daki küfür çeşitleri öyle değil mi? Allah bütün kafir toplulukları küfürde bırakırken mutlaka bir şeyini ne yapar? Sebep kılar. Nasıl imana sebep olan vahiyse, yani ilimse diğer ismiyle, şirke sebep olan da mesela nedir? Şirke sebep olan da cahalettir, ilimsizliktir. Nasıl ki hidayete sebep olan tevazuysa, alçakgönüllülükse, Allah'ın karşısında zerillikse, küfre sebep olan da nedir? Kibirdir, insanın aşırı gitmesi. A bunları bilmemiz lazım. Yani milyonlarca insan sakallı da olabilir, şöyle de olabilir, böyle de olabilir... Bu konuda sıkıntı duymamak lazım. Allah Azze ve Celle kaderi ve kazası gereği insanların bazısının kafir olmasını ne yapmıştır? Kafir olmasını dilemiştir. Artık hepsine ne yapmıştır? Bir sebep kılmıştır. Kimisine de İslam adına konuşan, bizim dilimizden olan, bizim cildimizden olan, fakat cehennem kapısındaki bekçilerden olan mesela şey yapmıştır, musallat etmiştir. Ondan dolayı aslında herkes işin bu kısmını biliyor. Yani Allah yeryüzünde bir kafir var, bir Müslüman var, işte birbirinden musallat edecek, bununla imtihan edecek ve bu imtihanın karşılığını verecek. Herkes bunları biliyor. Burada sorun yok. Aslında bunun arka bu anlattığın boyutunu, mesela bir nez, biz bu kitabı niye okuyoruz? Bu bir menheç kitabıdır öyle değil mi? Bir nesli yetiştirmek için bize lazım olan menheç kitabıdır. Ondan dolayı birilerini yetiştirirken bu bölümü anlatmaktan ziyade anlattığın bölümü anlatmak lazım. Yani hidayet ve daraleti de bir şeylerin sebep olduğunu, milyonların sapık olabileceğini, Allah azze ve celle öyle zamanlar gelmiş ki bir peygamber dışında bütün yeryüzü kafir olabilmiştir. Bunu ne yapmak lazım? Bunları anlatmak lazım. Yoksa diğer türlü bunu teori olarak herkes ne yapıyor zaten? Herkes kabul ediyor. O hadisi düşünün mesela peygamber gelir, yanında hiç kimse yoktur. Hiç kimse. Tek başına gelmiş, tek başına yaşamış, hiçbir tabisi olmamış ve etmez etmiş. Böyle bir peygamber hayal edin. İnsanlara ne yapmak lazımdır? İnsanlara bunu vermek lazımdır. Hidayet mi çoğunluğa gelir? Dalalet mi çoğunluğa gelir? Bunu insanlara vermek lazımdır. Cehenneme mi çok kişi gider? Cennete mi çok kişi gider? Bunu insanlara vermek lazımdır. Her bin kişiden 999'u cennete mi gider? Cehenneme mi gider? Bunu ne yapmak lazımdır? İnsanlara vermek lazımdır. Asıl verilmesi gereken mesele de budur. Ne vereceğiz o zaman? Allah tamam insanları iki taife yaratmıştır ama müminler her zaman azınlıktır, kafirler her zaman nedir? Çoğunluktur ve her kafir topluluk mutlaka bir kutsal ad ettikleri şeyin arkasına saklanırlar. Kimisi İbrahim'in dininin arkasına sarılıyordu. Mekkeli müşrikler gibi babalarımızın dininden kastıları neydi? İbrahim'in diniydi öyle değil mi? Kimisi Muhammed'in dininin arkasına sarılıyor. Önemi Değil yani sonuçta. Sonuç nedir? Allah'a ibadet etmedikleri müddetçe bunlar hiç sapıklığa ermiş olan fırkadır. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Yani bu saymış olduğumuz şeylere azami surette dikkat etmemiz lazım. Ve bunları gerçekten, bir bu kitabı ben özellikle başta da söyledim. Yani dikkat ediyorsanız bilmiyorum. Kitapta çok böyle muhteşem bilgiler var. Gerçekten menheç için önemli olan bilgiler var. Bunu bir teori olarak değil. Ailemizde, cemaatimizde, insanların içerisinde e, toplumda, her yerde uygulayabileceğimiz bir menheç var önümüzde. Bunu ne yapalım? En azından pratiğe öğrendiklerimizi pratiğe dökmeye çalışalım. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil